meftih Türki rahimeullah. Elhamdülillahl kadimil baki mukaddarunil ajali vel erzaqi. Bugünkü ilk nazmımız bu. Diyor ki Elhamdülillahl kadimil baki. Hamd kadim ve baki olan. Ecelleri ve rızıkları takdir eden Allah'adır. Elhamdülillah hamd Allah'adır el kadim kadim olan el baki baki olan mukaddarunil ajali vel erzakı rızıkları ve ecelleri takdir eden o zaman ne tür vasıflar verdi ki rızıkları ecelleri takdir eden kadim olan baki olan Allah'adır hamd tamam. Şimdi bunu açalım o zaman. Şimdi e, İmam Seferani Nazım'ın, Nazımın Elhamdülillah Hamd Allah'adır sözü. Şimdi ulemalar diyorlar ki Hamdın bir kere tarifi var. Hamd ne? Vesful mahmudi bil kemal ma'al muhabbeti ve ta'zim veya vasfun bil cemil ala kasdettazim şeklinde tarif ederler hamd, hamd kelimesini.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 sanayiye dönüşü övgü Bunu da Nebi Aleyhisselam'ın şu hadisini delil getiriyorlar. Müslim'deki hadisi. Nebi Aleyhisselam diyor: "Kasetu salate beyni ve beyne abdin nisfeyn." Ben diyor salatı kulum ile. Tamam mı? Kulum ile e yani kendi kendim ile kulum arasında ikiye böldüm. Fe iza kâle elhamdülillahi rabbil âlemin yani Fatiha'dan bahsediyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğinde kul Kale hamideni abdi Allah der ki kulun beni hamdetti. etti. Kulun bana ne yaptı? hamdetti. Ve izâ kale ar-Rahman ar-Rahim kul ar rahim dediğinde der ki Allah esna aleyyye abdi. Kulun beni övdü. Bak şimdi. Kişi Fatiha'yı okurken Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğinde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 Çünkü neden? O kişi övgüyü tekrarlamış olduğu için değil mi? Şimdi başa dönüyorum. Hamd neydi? Hamd övmektir aslında. Yani e, özel e, e, kemal vasıfları zikretmektir birisi hakkında. Birisi hakkında kemal vasıfları zikretmektir hamd. Tamam mı? Şimdi bu kişi Fatiha'yı okurken karşı tarafa vasıflar yapıyor. Yani Allah Azze ve Celle ne yapıyor?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 bu adam bir daha bir kemal sıfat zikretti. Fatiha'yı okuyan. Ne dedi? rahim. Rahman ve Rahim dedi. Bir daha kemal sıfat zikretti. Allah bunun karşılığında ne dedi? Kulun beni övdü. O yüzden alimler diyor ki eğer kemal sıfatı bir kere karşı tarafa söylendiği zaman ona hamd etmiş olursun. Tekrarladığın zaman bu neye döner? Senaya döner. Allahu alim. Peki müellif ne dedi devam ediyoruz ee, aynı nazmı dedi ki elhamdülillahl kadimil vaki mukaddarun vel erzaqi şimdi elhamdülillahl kadimil vaki hamd kadim ve baki olan Allah'adır şimdi elhamdü dedi burada elhamd bu fatiha'da da geçiyor elhamdülillahi rabbil alamin elhamdü kelimesindeki yani hamd kelimesindeki Elhamdül kelimesindeki eliflam alimler diyor ki buradaki istigrak içindir Arap dili edebiyatında eliflamın çeşitli manalar içerir tamam mı eliflam şimdi el dediğinde el buradaki el takısı alimlerin bir kısmı diyor ki el istihrak ifade eder istihrak yani istihrak ifade etmesi şudur istihrak o vasfın altındaki tabiri caizse bütün parçaları cüzleri toplar içinde demektir yani ne? bütün hamdlar Allah'a mahsustur yani hamd alemlerin Rabbi nedir dediğimiz yani bütün ömgüler bütün hamdlar Allah'a hastır. Bütün hamdlar Allah'a nedir? Hastır. O bütün hamdlar manasını içeren başındaki elif-lam takısıdır. Çünkü el istihrak ifade eder burada. Tamam mı? Burayı anladık. O zaman hamd'ı anladık. Hamd'ın başındaki el, el takısını anladık. Sonra ne dedi Elif lillahi Allah'adır. Bu Fatiha'da da geçiyor. Elhamdülillahi. Hamd Allah'adır. Buradaki Lillahi'deki lam takısı bazı alimler demiştir ki istihkak ifade eder. Çünkü Arap dil edebiyatında bunun yeri var. E bu da Arapça zaten. Bazıları da demiştir ki ihtisas ifade eder. İstihkak ne? İst, e, i̇htisas ne? Eğer istihkak dersek manası şu olur. Elhamdülillah. Hamd Allah'a. Eğer istihkak dersek Allah e, bütün hamdları Allah hak etmiştir. Eğer istihkak dersek. Bütün hamdları Allah hak etmiştir. Eğer ihtisas dersek, oradaki lam takasına lam harfecerine, or, oradakine istihkak dersek, şey e, ihtisas dersek, o zaman mana ne olur? Bütün hamdlar Allah'a hastır. Tekrarlıyorum lillahi. Müellifin bu nazmındaki geçen lillahi lafzı ki bu Fatiha'da da geçiyor.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 bu işgal İmam tahavinin ta, şerh akidesi tahaviye metninde de mevcut şimdi İmam tahavi bizim selef alimlerimizdendir akide yazmıştır bu yazdığı metinde o da Allah'a azze ve celle kadim ismini veriyor şimdi burada da İmam es sefari'nin kadim ismini vermiş Allah ve bazı selef alimlerimiz geçmişte işte bunlardan bir tanesi elim, elimizde eseri olan İmam es işte bunlardan bir tanesi İmam tahaviye ve başkaları da var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 fuhşiatları veya kötülükleri ma zahara minha ve ma yani açık ve gizli fuhşiatı kötülüğü haram kılmıştır. Başka neleri haram kılmıştır? Vel vel bi -hak. Ve isma ve'l baghye biğayr'il hak. Haksız yere sınırı aşmayı, günahı Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Başka neye haram kılmıştır? Ve en billahi ma lam bihi sultanın. Ve hakkında delil hiçbir delil indirmedi.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 O yüzden diyoruz ki burada İmam Tahaevi olsun, İmam es olsun ve diğerleri mesela Allah'a kelimesini ve verecek ver, vermekle hata yapmışlar. O yüzden diyoruz ki keşke müellif nazmını şöyle yazdı ya şimdi elhamdülillahl kadimil baki yerine elhamdülillahl evvelil ahiriyasaydı çok daha güzel olurdu. Bak baki'yi de değiştirdik dikkat et burada. Şimdi gelecek baki de Allah'ın ismini diye. Tamam mı?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 bir başlangıcı olmasıdır. Kadimin manalarından bir tanesi. Böyle olunca, eksiklik bulununca e Allah'ın da bütün her şeyi kemal olunca otomatikmen ne oldu? Veremedik onu. Çünkü Allah başka ayette ne diyor? وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى En güzel, mis en güzel misaller en güzel vasıflar kimindir? Allah'ındır. E va kadim, eksik vasıf olunca bu ayete ters o zaman otomatik otomatikmen. Tamam mı?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 şey e, kadim ve baki yerine şey e, kadim ve evet baki yerine evvel ve ahir'i kullansaydı. Evet, müellif nazmın devamında hala daha birinci nazmdayız. Nazmda ne diyordu? Nazma tekrar dönüyoruz. Elhamdülillahi'l kadimil baki mukaddarun il-aajal ve'l erzaqi. Rızıkları ve ecelleri takdir eden. Kadim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 şuna iman edersek bunların hepsi hikmetinden dolayı kesinlikle Allah kullarına zulmetmiyor. Mutlaka bir bildiği var. Bizim bilmediklerimizde hayır var. Hayır zannettiklerimizde şer var. Şer var, zannettiklerimizde hayır vardır. Hatta hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor biliyor musun? İnne men ibadi. Men لو أغنيته لأوسدته الغنى. Ve inne min ibadi men لو أفقرته لأفسده Benim kullarımdan öyleleri vardır ki onu zengin kılsam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 Bunların hepsi manevi olarak destekleyici naslardır. Tabi birisi derse ki eğer madem ki Allah bizim rızıklarımızı, ezellerimizi takdir etmiş, o zaman yani çalışmayalım mı rızık kazanmak için diyoruz ki evet yani bu, bu söz batın. Çünkü Allah Azze ve Celle nasıl senin rızkını tayin etmişse rızkının sebeplerini de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 mevcudu mevcuttur. Kâmet kalkmıştır. Ayakta durmuştur. Devamiyeti devam ede gelmiştir. Bihi onun ile kimle? Kim o? Allah'la. Yani hay alim kadir mevcut olan Allah'la. Ney peki ayakta durmuyor? El eşya'u eşyalar vel vucudu, ve vücudu ve vücut. Şimdi o zaman nazm, ikinci nazmın ilk kısmına baktığımızda diyor ki hayyun o hay'dır. Evet.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 Caiz mi? Caizdi. Peki Allah'ın? Değil. O zaman çok fark. Burada Cehmiye'nin sözü Tamam? O yüzden Şeyhül İslam İbni Teymi o kadar güzel söylüyor ki diyor ki bunların getirdiği bütün delilleri getirin. Yani bütün bu ehl-i sünede mukalefe eden. Hiç başka delile ihtiyaç duymadan aynı delili kendi başlarına ters çevirebilirsin. O kadar hak ortada bunlar batır. Bak mesela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 Biz de diyoruz ki bu, o zaman siz, bak şimdi dirilere niye benzetmemişlerdi? E, Allah'a niye diri dememişlerdi? Diriye benzetmek için. Ölü için demediler? Ölülere benzetmemek için. He? Peki bunlar o zaman kime benzetti? Duvara benzettiler Allah. <gülüyor> Anladın mı? Duvara benzettiler. Hep delilleri bunların ne oluyor? Başlarına ters ediyor. İki duvara bile öyle, ölü denir arkadaşlar. Bunlar ondan bile gafil. Allah onların putlarına ölü demiştir mesela. Bu...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 Senin benim bu şeklimi görmen ve onu idrak etmen ismi ilimdir. Ben şu an elimi hareket ettiriyorum mesela. Senin bu elimi hareket ettirmeni görmen, idrak etmen ismi nedir? Yani bir şeyi bulunduğu hal üzerine idrak etmenin ismi neymiş? İlim. Tamam mı? Allah Kur'an'da ne buyuruyor? İnnallah la yakfa alehi şeyun fil ardi walafis semavat. Ne yerde? Ne de göklerde? Allah Azze ve Celle hiçbir şey ney? gizli kalmaz. O zaman anlıyoruz ki Allah azze ve celle ilim sıfatı var. Allah yine Kur'an'da ne buyuruyor? "Velakad halaknal insane ve na'lemu ma tusvisu bihi nefsuhu." Biz insanı yarattık ve onun nefsinin ona fısıldadıklarını ne yaparız? Bileriz. Bak hep bilme sıfatları Allah'ta var. Yine Allah alim diyor kendi ismine vesaire kendisine. O zaman alim de Allah'ın isimlerinden bir tanesi. Evet nazma dönüyoruz. Hayyun alimun kadirun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 Tamam mı? Bilinen şey bildirilmez. Bilin, yani e, Türkçe'de buna atasöz görünen köy, köy kılavuz istemez. Ve belki bu biraz uzak oldu ama yakındır yani. Görünen köy kılavuz istemez. Yani kızma nedir dediğin zaman bilinir. Araflarda diyorlar ki maruf la yu arraf. Bilinen şey bildirilmez. Çünkü biliniyor zaten ismi üzerinde. Tamam mı? Şimdi kudrete baktığımız zaman kudret aslen bilinir. Ama bu türlü manalı, bu türlü lafızların eğer tarif edilmiş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 Ve böylece de bir bidat eline reddiye ver, veririz bazı noktalarda. O hangi noktalar, nasıl o ileride gelecek? Ama öncelikle fıkh etmemiz lazım. Tamam mı? Şimdi o zaman dedik ki, kudret neydi? Et temekkunu el fiili bilâ ac. Fiili, acziyet olmadan yerine getirebilmenin ismi. Mesela dersin ki, bu adam bu bavulu kaldırmaya kadirdir. Yani aciz değildir demek. O fiili yerine getirme, Tamam mı? Şimdi bu. Kuvvet ise sıfetun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 birinci farkı anlattık. ikinci farkı ise daha genel olması. Ve genelliğin de ne olduğunu anlattık. Heh, sor buyurun. Şimdi e, az önce dediniz ki e, kuvvet kudretten daha kemaldir dediniz. Ama biz kudreti sadece şu sahipleri için kullandık. O zaman nasıl oluyor? Nasıl kemal oluyor? Tabii ki daha kemal. Çünkü zaten ku kuvvetin ikisine birden olması kemal, kemal oluna delalet. Tamam mı? Buradan bakacaksın olaya. Yani düşün o bir yere o iki yere işte. Bu yetmiyor mu deliyorlar? Tamam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 kendi nefsimde mutmain olmadığım için kendi zihnimde mutahakkik olmadığı için zaman zaman mevcudu sıfat olarak da kullandım bazı ailemlere tabi olarak ama bu, şu an burada kendi nefsim adına tahakkuf ediyorum daha çok bahse ihtiyacım var daha çok araştırmaya ihtiyacım var ee, daha çok e, sormaya ihtiyacım var mevcud için ama muh muh ala kulli hal muhtemel olduğu için keşke diyoruz ki mevcudu da kullanmasaydı. çünkü mevc Allah mevcuttur nerede hangi Kur'an'da sünnette vasıf veya isim olarak Allah'ın hakkında zaten biz Allah dediğimiz zaman içerisinde mevcut manası varız yani